1171 numaralı konu, Hazreti Peygamberin, Ali'nin şifa bulması için namaz kılması ve Ali'nin iyileşmesi, acayip bir şekilde hastalandım, Resulullah'a geldim, beni yerine oturttu, kendisi kalkıp namaz kıldı, üzerime elbisesinin bir köşesini atmıştı, sonra bana, ey Eba Talib oğlu, sen şifa buldun, artık senin hastalığın geçti, ben Allah'tan kendim için ne istediysem, senin için de onu istedim, ben Allah'tan ne istediysem, Allah onu bana vermiştir. Ancak bana, senden sonra peygamber yok, denildi, buyurdu. Ben kalktım, sanki hiç hasta olmamıştım.